İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, Hayal Tacirleri programıyla karşınızdayız. Bugün çok ilginç bir konu ve önemli bir konukla beraberiz. Öncesinde hemen Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine hızlıca bakıp zamanımızın çoğunu konumuza ayıracağız. Ee, bildiğiniz gibi AB Liderler Zirvesi yapıldı 25-26 Mart tarihinde. Zirvede üç tane konu başlığı vardı. Yunanistan'a yapılacak yardım ki Yunanistan sağ olun siz yardımı hazırladınız ama benim ihtiyacım yok buna dedi. Avrupa 2020 stratejisi içerisinde ciddi hukuki tartışmalar barındırmakla beraber tamamen de Haziran'da kabul ederiz. Bir de iklim değişikliği başlığı vardı. Bu %20 hedefinin %30'a çıkarılması var. İstersen kısaca onunla ilgili bir şey söyleyelim. Aslında çok da söylenecek bir şey yok. %20 hedefinin %30'a çıkartılması e, AB içinde işte e, fikir ayrılığına sebep oldu. Özellikle işte İngiltere, Danimark gibi ülkelerin başını çektiği bir grup bunu desteklerken... ...öte yandan işte 2004'te üye olan... E, Polonya, Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkeleri ve İtalya'nın içinde bulunduğu bir grup buna karşı çıkıyor. Bu konuda işte komisyonun etki analizi raporu bekleniyor. Bunun maliyetinin ne olacağıyla ilgili aslında biraz ayak diriyor diyebiliriz Anladım. Evet Türkiye'ye baktığımızda Federal Almanya Şansölyesi Sayın Angela Merkel'in Türkiye ziyareti vardı. Merkel'in ziyareti öncesinde işte vize konusu Almanya'da açılacak Türk okulu gibi bazı konular gündeme geldi. Ama anlaşılan esas gündem maddeleri enerji. Konusunda işbirliği ve İran konusuydu. Evet. Çünkü e, Merkel yanında 110 CEO ile beraber geldi ve onlar İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda iş dünyasıyla buluştular. Sanırım yemek yemenin ötesinde bir şeyler yapmışlardır. Belli olmaz. Belli olmaz. <gülüyor> evet. E, gündemimizde ayrıca anayasa paketi var. Şimdilik... E, ne getirdi, ne getirecek? Çok bilmez bir referandum tartışması da var. Bunda zaman gösterecek. Dünyayı ilgilendiren ve gündeminde son maddesi bu. Moskova'da ve Dağıstan'da meydana gelen patlamalardı. Dağıstan enteresan bir bölge. O konuyu uzmanlarıyla beraber daha detaylı olarak ele almamız gerekebilir aslında. İlerleyen Özellikle yani. 90'lardan sonra değişen yapısıyla. Gerçekten ilginç bir bölge. Evet, bugünkü konumuz Türkiye'de vakıf üniversitesinde ilk sendikal örgütlenme. Bilgi Üniversitesi'nde bu oldu. Aslı Odman'la beraberiz. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk. Bilgi Üniversitesi tarih bölümünde araştırma görevlisi ama o kadar değil tabii. Aynı zamanda Tuzla Tersaneleri bölgesinde iş kazaları ve çalışma koşulları raporunun yazarlarından iş güvenliği, iş güvencesi ve kent sosyolojisi konularında da uzman biri. Evet. Evet, sözü size bırakırız. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk tekrar. Ee, şimdi Aslı Hanım, e, bizim programımız tabi haliyle e, konulara biraz daha Avrupa Birliği perspektifinden bakmaya çalışıyor. Bu kapsamda da biz e, son birkaç programdır e, ABD ve Türkiye'de sosyal haklar konusunu e, ele almaya çalışıyoruz. E, sizin girişiminiz de e, bu bakımdan bize çok ilgi çekici geldi. İki bakımdan ilgi çekici geldi. Bunlardan bir tanesi vakıf üniversitelerinde ilk, ilk sendikal e, girişim olması. İkincisi ise... E, aslında çok birlik içinde yürütülen bir girişim gördüğümüz kadarıyla işte beyaz yakalılar mavi yakalılar gibi bir ayrım yok işte profesörlerinden tutun işte diğer emekçiler işte güvenlik veyahut temizlik işlerinden sorumlu emekçiler bir araya geliyor ortak başvuru yapılıyor bu süreçle ilgili bilgi alacağız ama öncesinde ben size şeyi sormak istiyorum yani Geçtiğimiz hafta İLO yetkilileri de buradaydı hı hı. ve Türkiye'deki sendika hakları ilişkin işte bizim mecliste komisyonda e, görüşülen hala bir e, yasa tasarımız var. E, İLO'nun da buna ilişkin görüşleri oldu. E, tespit edilen eksiklikler nelerdir? Bunlara kısaca değinebilir miyiz? Evet. Tespit edilen eksiklikler de var hatta övgüler de var. Ne yazık hı hı. ki övgüler de hayata geçirilmediği için bizim bilgideki sendiklaşma sürecimizde de baya zorluklar çektik. Ee, mesela övgülerden başlarsak eksikliklerden önce bu noter şartının yani 12 Eylül darbesinden bize miras kalan sendika üye olmak için ve sendika üyeliğinden çıkmak için noter şartının hı. halen kalıyor olması. Yani bu değişecek gibi gözüküyor henüz ama e, senelerden beri değişmedi biliyorsunuz. 30 senedir bu konuda e, gözlemci evet. ve uyarılarda bulunuyor İLO yani işin hikayesinden başlarsak bizde Bilgi'de bir buçuk haftadır fiili üyeliklerin olunduğu süreçte çok ciddi sıkıntılar hatta bazı folklorik unsurlar da çektik bu yüzden işte Bilgi'nin çeperlerine kıraathanelere ve lokantalara noterler geldi, seyer noterler geldi mesai saatler içerisinde bir yere gideceğimiz gitmemiz mümkün olmadığı için bizde orada noterlerde parmağımızı mürekkebe banarak ondan sonra da kağıda beş kez banarak <gülüyor> üye olduk. E, 42 milyonlarımızı da vererek. Yani e, üniversite gibi esnek çalışma saatlerinin söz konusu olduğu bir yerde e, bu kadar e, sorunlu bir süreç yaşanıyorsa e, yani bir fabrikada gebze, e, Gebze'de bir fabrikada mesai saatleri içerisinde notere gidip 42 milyon verip hem bir YMİ'ye'den olmak hem de ee, parasından olmak hem de o endişeyi çekmek nasıl bir şeydir düşünmek bile istemiyorum ee, ki bu Elon'un dediğim gibi evet. övgüyle bahsettiği değişeceği söylenen ama ne yazık ki 30 senedir değişememiş ...düzenlemelerden biri. de bir... kesin değil şu anda. Komisyonda görüşülüyor. Evet, yani. evet. Hı -hı. Yani komisyonda görüşüyor. Benim... ...yani bilmediğim konulardan sormayacağınızı ...söz verdiniz ama... <gülüyor> <gülüyor> ...ben dediğim gibi Avrupa Birliği... ...Türkiye ilişkileri konusunda çok... ...az bilyesel bir insanım. Daha çok sendikal iş güvenliği... ...iş sağlığı tarafından geldim ama... ...yani bu çalışanların sendikal haklarına... ...vurulan darbeler ki bu Elon'un ...ifadesidir. Tam 30 senedir gündeminde. Yani bu... Evet. Ee, geçenlerde Radikal Gazetesi'nde uzun bir döküm vardı. Yani kim gitmiş, kim gelmiş Cenerife'ye bütün çalışma bakanları gidiyorlar. Her seferinde yine benzer açıklamalar yapıyor. Yani bu konularda, bu asli konularda, hani bu bariz uyumsuzluklarda, işte tek noter ve üye olunan örgü Türkiye Hı -hı. dünyada, hani sendikaya. Dünyada tek bu Dünyada konu. tekmiş, evet. Dünyada tekmiş. İşte Süleyman Çelebi'nin de yaptığı bir, bizim Bilgi Üniversitesi'neki ilk toplantı Değindiği konulardan biri de buydu. İşte çifte baraj mesela yüzde on sektör barajı, işkolu barajı, yüzde elli onun üzerine iş yeri barajı, e, işte sendika genel kurullarında hükümet komiseri uygulaması yani böyle hep alt metin olarak çok kriminal bir şeymiş, çok kötücül bir şeymiş gibi bütün kanunların alt metinleri içerisinde. Sanki bir nevi böyle lisans ehliyet verilir gibi evet, değil mi süreç yani tehlikeli evet. bir iş yapılıyor orada o yüzden o tehlikeli işi de sorumlu yapmak lazım böyle lisans veriliyor işte kötü bir benzetme olacak ama belki hani silah ruhsatı almak gibi bir evet, e, evet. çok ciddi talepler Hatta var. Hatta bu noter şartı milletvekiline veya cumhurbaşkanı bile gerekmeyen bir şey yani <gülüyor> hani böyle bir <gülüyor> ...hiçbir derneği üye olurken, siyasi parti üye olurken yok. Yani sendikada bu kadar ekstra bir güvence tedbirinin olması... ...Türkiye'nin kendine has üç darbe şartlarından eline gelen bir şey diye düşünüyorum. Evet, çünkü sendika üyeliği bizim devlet olarak veya cumhuriyet ideolojisi olarak... ...çok sıcak baktığımız bir durum değil. Dolayısıyla bunu bir devlet tahakkümü altına almak, noter tasdiği şeklinde bir kayıt altına almak... ...sonradan takip edebilmek evet. açısından onun. Ellere bir koz verecektir. Ayrıca zaman sizin dediğiniz gibi hani e, gün içinde tabi mesaisinden çıkıp böyle insanların kitlere haline gidip noterde işte tastic ettirmesi çok da kolay bir şey değil. E, ABD şeyi görüyoruz yani biz bu program sırasında sık sık değiniyoruz işte e, mevzuat uyumu ve uygulama konusunu e, çok sıkleşmeye çalışıyoruz. E şöyle bir şey de var hani gerekli görülen değişiklikler yapılsa bile veya yapılan değişikliklerin uygulamada ne kadar uygulanabileceği veya pratikte ne gibi sorunlar çıkartabileceği her zaman e, öngörülemiyor. Evet. E, örneğin sizin pratikte karşınıza çıkan e, temel sorunlardan birinin noter sorunu olarak. Ya pratik sorunlardan biri noter sorunu da o genel sorunlardan biri. <gülüyor> yani nispeten e, yani yaşanabilecek en yumuşak sendikalaşma süreçlerinden biri olmasına rağmen sendikal örgütlenme özgürlüğünün önünde... Ee, sorunlar olduğunu biz de bilgide gördük. Yani hı hı. biz e, akademik kadro e, üzerinde çok büyük doğrudan bir baskı olmamasına rağmen destek personel tabir edilen yani işte güvenlik temizlik hı hı. E, yani Senika girmemesi girdiyse bile çıkması konusunda artık çok kurumsalda olmayan ama e, bu e, kötü düşünceleri ve genel konjonktürü yansıtan tutumlar oldu. Yani bunun böyle olmaması çekilmesi için işte yazılar yazıldı geri çekildi. Yani genelde çok yumuşak havada geçtiğini söyleyebilirim hı. ama ee, söylemser olarak e, en sonunda çok doğal bir hakkımızı kullanıyoruz. Yani işte bilgide bir ilk daha sendika sloganıyla hep bunu lanse ediyoruz. Yani bilgi biziz ve iyi bir şey yapıyoruz. Sendika güzel bir şeydir. Çalışanların tab tabandan örgütlenmesi iyi bir şeydir. Bunun bölmekle ilgisi yoktur. Bunun birleşmekle ilgisi vardır. Yani biz bu çok fazla kötü pratikler negatif pratiklere takılmadan bu olumlu mesajlarla ortamı daha da yumuşatmaya çalışıyoruz inandığımız <gülüyor> olumlu mesajlarla. Tam bu noktada ben de aslında şey sormak istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nin yönetimi bu işe nasıl bakıyor? Yani sizi nasıl bu sendika girişimini nasıl sınıflandırıyor? Ya sorabilir miyiz? Ee, yani çok e, homojen bir yaklaşım olduğunu söyleyemem yani bu e, esasında Kasım'dan beri süren bir süreç ama hani Kasım'dan beri e, nedenleri Kasım'da ileri gelmeyen 3-4 senedir birikmiş bir sürü güvencesizlik tedirginlik hislerinde en sonunda... E, yani Esat içinde bundan bir insan olarak oluşmasına benim bile şaşırdığım oluşma hızına benim bile şaşırdığım şekilde gelişti. Yani bir şok durumu var. Yani öncesi yok dediğiniz gibi vakıf üniversitelerinde. Şimdi ilk ilk hissiyatım bu şok olduğunu ben düşünüyorum. Yani nasıl bir şey bu? Hani bu şok ve genel olarak dediğiniz gibi sendikaya karşı negatif bir algılama hani yönetici işte işveren. ...ve hani devlet gibi iktidar unsurlarında... ...bunu yine yansımasını görüyoruz. O, tamamen olumlu bir şekilde yansıtılmıyor. Yani bu olumlu ortamın oluşturması lazım ki... ...bu, bu işe girişirken zaten biz de bunun farkındaydık. Yani hani... E, ...olumlu havanın oluşturulması lazım... E, ...yönetilebilmesi lazım diye. Yani dediğim gibi ilk önce o şok o, oldu. Nasıl oluyor? Bu işte bu yönetimle ilgili mi? E, yönetime karşı bir şey mi? Vesaire. Bunun e, yönetime karşı değil çalışanların bir araya gelmesi için, iş güvencesi için, birbirle rekabetin olmadığı bir ortam için, dert birliklerinin ortaya çıkması için ve yani üniversitenin olmazsa olmazı olan kamusallık için olduğunu Mesela bir şey karşı değil bir şey için olduğunun yani işlenmesi lazım. Ve bu da hiçbir zaman herhalde hiçbir mücadele ve tabından güruhtan bir hareket olmadan dünya tarihinde hiçbir yerde olmamış. Evet. O yüzden çok <gülüyor> fazla işverenin veya yöneticilerin ki üniversitede biliyorsunuz işveren ve yönetici birazcık farklı da oluyor. <gülüyor> evet. Bazı noktalarda yani yönetici kadrolarında akademisyenler var. Bizim hocalarımız olan, <gülüyor> e, bizim üstadlarımız olan insanlar var. Yani, Belki daha e, sempatiyle bakan Tabi Tabii durum. yani <gülüyor> çok heterojen tutumlar ve şu anda gerçekten bir deneme ve öğrenme <gülüyor> durumundayız. Yani hiç olmazsa olmazı da bu öğrenme sürecinde tabandan çalışanların bir araya gelmesi. Yani o yüzden çok fazla karşıdakileri, karşıdaki kim var konsantre olmakta çok içerideki dertler, deneyimler nedir onu ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani hani soruyu Hı. öbür taraftan başlasam o yüzden daha da iyi Evet aslında iyi belki son derecede sağlıklı bir yaklaşım. Karşılıklık evet. üzerinden değil talepler üzerinden yürütülen bir evet. süreç. E, programa başlamadan önce aslında belki e, bahsetmemiz gerekirdi. Ben kısa bir not düşeyim. Sosyal haklar e, başlığı şu evet. anda Avrupa Birliği ile bizim Devam eden müzakere sürecinde Türkiye'nin var olan engellemeler siyasi veya işte e, Kıbrıs'tan kaynaklanan e, kap, açılması mümkün olmayan şu anki başlıkları bir kenara bırakırsak açabileceğimiz dört başlıktan bir tanesi. Hatta e, yanlış hatırlıyor olabilir mi? İsveç dönem başkanlığının sonlarına doğru sosyal haklar başlığının Hı. açılması evet. e, gündeme Gündemde gelmişti. Ama Tob ve TİSK çok evet. da acele etmeyin dedi hükümete. Türkiye istemedi. Onu not düşelim yani e, her zaman <gülüyor> iç dengelerde vardır muhakkak. Cana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Türkiye isterse olur diyerek evet. kısa bir şarkı <gülüyor> ara severelim sonra devam Biz edelim. Yapay şarkıya geldik mi? Geldik. Hı -hı. Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que ajecio si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantar Un amas hijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos.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 Ben açıyorum, ha, evet, anons etmem gerekiyor şarkıyı. Bu e, benim çok sevdiğim bir şarkı, Latin Amerika'nın, Küba'nın en önemli kantı Silvio Rodriguez'in La Masa Sin Cantera şarkısıydı. Ben bunu 60 bin kişinin tek sesten e, söylediğini duydum. O yüzden size dinletmek istedim. Şimdi yoda bile tüylerim diken diken oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaldığımız ee, yerden devam edelim o zaman. Evet, e, 60 bin kişi kişiden... Evet, gelmişken biz de bilgide 1200 kişiyiz. Şimdi biraz önce... 1200 kişi bayağı ciddi bir sayı aslında. Evet, evet büyük bir üniversite. 11.000 öğrenci. 1200'de çalışan var. 1200 küsür. Çok ciddi bir rakam. Evet, biraz önce arada onu konuşuyorduk. Bu 1200 kişi beraber örgütleniyor. Bu hani... Bir seçim değil esasında. Yani bu iş kolu diye bir şey var biliyorsunuz. Çünkü evet sesinde. biz e, yani kendi rastladığımız haberlerde örneğin işte e, bilgide e, işte hocalar ve diğer çalışanlar evet, beraber örgütleniyor. Bu bir aslında hoşluk olarak sunuluyordu ama bir e, aslında... Yani, yani bir ilk olduğu için belki de o hmm. yazılma ihtiyacı hissediliyor. Yani vakıf üniversitesi şöyle bir şey 17. iş kolu var bu yani uzun ismiyle... E, Güzel sanatlar, ticaret, eğitim iş kolundaki büro çalışanlar. Yani biz e, iş kanuna göre hepimiz büro işçisiyiz. Yani bizim <gülüyor> sevgili Murat hocamız da, Murat belge'de alinesinde <gülüyor> Ali de, e, ben de bir araştırma görevlisi olarak, işte güvenlikten Nuri'de, bizim Nabat'te, hepimiz 4857'ye bağlı olarak çalışıyoruz. Yani vakit üniversitelerinde özlük ve sosyal hakları olarak iş kanuna bağlıyız, işçiyiz hepimiz. E bu yüzden de bir seçim olmuyor. Yani aynı kanuna tabi olan insanlar aynı iş kolunda örgütleniyorlar. Hı -hı. Yani eğitim iş kolunda 17. nolu iş kolunda örgütülüyoruz. Buradaki diske bağlı sosyal işte örgütleniyoruz. Ama tabii bu mecburiyetten yani bu inanılmaz torba yani tam torba kanun gibi bir torba bir şey Hı -hı. E, iş kolu ve esasında 80'den sonra patlayan bir iş kolu. Büro işçisi demek. İçinde call center var, dershanede çalışanlar var, radyo işte e, sağlık merkezlerindeki radyolojide çalışanlar var. Yani müthiş radyo çalışanları da var. Radyo orası. çalışanları radyo da radyo var, evet. var tabii. Yani işte ne bileyim toplum gönülleri vakfı, insan hakları derneği, sendikaların kendi içinde çalışan sendikacılar var, odalarda evet. çalışan var, call center'larda çalışan hepsi var. Yani müthiş bir torba esasında otuzlardan sonra hizmetler sektörü patlamasının kesinlikle kapsayamayan bir iş kolu ama... Yani bu mecburiyetten bir birinin dediği gibi mecburiyetten bir Erdem çıkarmak lazım. Hı hı. E, i̇şte bu meselede yaka dediğimiz işte mavi yaka beyaz yaka falan hı hı. meselesini ortadan kesen yatay çıkarlar var mı? Bence hı hı. var. Yani hani iki hafta içerisinde yüzlerce üyenin olmasının da, açıklaması bu herhalde. İşte tabii ki bunun iyi yönetilmesi, iyi kanalize edilmesi kendi temsiliyet birimlerine tabandan yönetimi, tabandan katılımı daha doğrusu sağlayacak bir şekilde sokulması gerekiyor. Ama ben özsel olarak da var olduğuna inanıyorum. Yani bu Tuzla'daki deneyimlerinden de ileri geliyor. O zaman iş güvencesi ve iş güvenliği mesela, ilişkisini çalışıyordum. Onun üzerine iş kazaları her ne kadar Tuzla'ya has bir gözükse işte işte Fransa Telekom'da da son 8 ayda 2400 tane beyaz yakalı intihar evet, etmişti. Evet. Yani bu mesela işte Fransa'daki işyeri hekimlerinin, eee işyeri hekimleri derneğinin çalışmalarını yapan derneğin çalışmalarında meslek hastalıkları ve iş iş kazaları yani doğrudan ölümle uzun hade yayılmış ölüm. ...veya psikolojik nedenlerle... ...hani psikolojik bir çöküntüyle yaşanan ölüm... ...aynı kategorilerde bakıyor. Evet. Esasında evet. çok ortak dinamikler var... ...ve artık evet. hizmetler sektörünün 160-70 olduğu yerlerde... ...yani yalnızca tuzla tarzı altı tonu düşmesi değil ölümler. Yani ben bu evet. o yüzden mavi ve beyaz yakanın... ...işte verimlilik, rekabet veya yoğun çalışma konusunda... kaderlerini iyice eşleştiğini düşünüyordum. Yani 18 evet. saat call center'da çalışan... ...veya reklamcılık sektöründe saatlerce çalışan kreativler... Evet. ...veya ne bileyim kuryeler... Evet. E, ...pizzayı sıcak götürmek zorunda olan kuryeler veya işte 10 saat yerine 12 saat çalışan hem de yayın yapmak zorunda kalan akademisyenler, tam ders evet. ben hem bütün bunların evet. ciddi bir dert birliği olduğunu çalışıyorum ve yeni bir sınıfsal prekarya diyebilir miyiz buna? Prekarya evet <gülüyor> tam da zaten deniyor evet. yani bizim e, Türkçe literatürde henüz bunu e, tam şey yapmadık, çalışmaya Hı. başlamadık ama işte prekarity yani güvencesizlikle evet. proletaryanın birleşiminden prekarya deniyor. Yani şu anda hem objektif olarak hem olarak kendini prekar hissetmeyen herhalde Türkiye'de özellikle gençler arasında yani %5'lik falan bir azınlık vardır evet. diye düşünüyorum. Yani istediğiniz kadar okumuş olun, istediğiniz kadar dil biliyor olun. Ben kendi Hı -hı. E, sınıfımdan bir alandan örnek vereyim. Devamlı e, gelecek sene ne olacağı düşünüyorsunuz. Bizim sözleşmelerimiz bir senelik sözleşmeler. Yani evet. bu açıdan bizim temsildeki, evet. Arkadaşlar tabii ekmek derdi açısından birazcık daha az sorunumuz olsa bile... hani e, ...hissiyat da açısından, güvence açısından, iş bulma garantisi açısından aynı durumdayız. Hı hı. Tahminen o bahsettiğin yüzde beşlik azınlık da yaşadığı dünya nasıl bir dünya olduğunu farkında değildir. <gülüyor> değildir. Veya bir imkanı olabilir <gülüyor> yani babasının ne iş yaptığını bilemeyiz. <gülüyor> Belki <gülüyor> <Onları> ayda bir <gülüyor> uydu şeyi vardır. <gülüyor> yani o güvenceye sahip olan hani... Şey çok güzel senet söylüyor tabii ya Hı -hı. karakter aşınmasında. Güvencesizlik Hı -hı. nasıl Hı -hı. asli bir tanımlayıcı olduğundan Hı -hı. bahsediyor. Yani bütün bu e, çalışma, sendikalaşma çalışmasının artık zemini dediğim gibi östel olarak gerçekten ortak çıkarlarda var. Yani bizim e, yani şimdi somut bilgi sürecine de geçmemiz mi nasıl başladı bu fikir nereden çıktı gibi söylüyordunuz. Hani fikirden çok ben dediğim gibi yani çok ekonomi politik daha çok bilen bir insan olarak objektif olarak bir dert bilgi olduğunu düşünüyorum. Yani hani Hı -hı. bu süreç bazen şey gibi de hani lanse ediliyor hani bilgide bir devir oldu biliyorsunuz. Çok da devir olmayan evet. bir devir oldu. Bir take over oldu. Hı -hı. İşte bir e, New York'ta bir merkezi olan bir şirketin büyük bir sermayedar oldu. sadece profit bir şirket. İşte kar amaçlı Hı -hı. bir şirket. Kar amaçlı olmayan bir çerçevede yani vakıf çerçevesinde bir şekilde uyumsallaşmaya ve dönüştürmeye ve bilmiyorum ne kadar dönüşecekse dönüşmeye çalışıyor. Yani sendik bir parçası. Yani e, ama dediğim gibi bu ortaklıklar yalnızca bu şirketin devrimden sonra olmadı. Böyle 3-4 sene yayılmış bir ...tedirginlikler, güvencesizlikler... ...işte üniversite devrolacak mı olmayacak mı... Yani ...olursa ne olacak, nereye gidiyoruz gibi bir şey oldu... ...yani bir şekilde bir yere gelmediğiniz zaman... ...oraya emek veren insanlar ki... ...bu konuda birazcık hoş bir cinsli... ...garipliği olan bir yerdir yani... ...çok uzun süre çalışırsınız... ...değişik hayat hikayeleri olan insanlar buluşur yani. Açık radyonun kurucularından Ömer da hani bilgiyle evet. vardır. Şöyle gelip ders verip takılanlar vardır. Uzun süre kalanlar vardır. Hayatını oraya koymuşlar vardır. Böyle değişik hayat hikayelerine sahip, bu klasik bir Anglo-Sakson akademiyesinden çıkmış, ondan sonra dönmüş insanlardan oluşan bir yer değildir. Yani biraz Hı -hı. cins bir yerdir bilgi. <gülüyor> karmaşık bir yer. Karmaşık bir yerdir. Evet. Yani bütün bu karmaşık yere de bu tarz bir kendini bir, bir sürü şey dönüştürücü ve etkin olduğu için orada olan insanları veya güvenceli çalıştığı için orada olan bir olacak, 4 senelik bir güvencesizlik işte devir oldu mu olmadı mı ne alacak süreci böyle bir e, yani söylenme, dedikodu yapma, endişelenme, kendi kendine yeme veya yanındakinin e, rekabet etmek yerine bir araya gelin bir şey yapalım dönüştü yani süreç bu. Biraz da kıvılcım da şu yüzden oldu benim de bu işe daha yoğun girmemin hikayesi de bu. E, işte Eylül'den itibaren de bizim 340 kişi olan temizlik, güvenlik ve teknik elemanlar, destek personelden ...bunun bir taşeron şirkete verilmesi tartışılmaya başlandı. Yani, yani, yani sordum... Çok rastlanılan bir eğilim aslında değil mi? E, tabii e, tabii. Kural neredeyse zaten. Taşeron <gülüyor> devredilince bir iş kolu meselesi de tekrar tartışılmaya açılmıyor e, iş mu? İş kolu meselesi tartışılmaya açılmıyor ama tabii aynı iş örgütlenmeyen... ...yüzde 50 barajıyla ilgili bir şey açıyor. Bir de yani yaşayanlar açısından şu tartışmaya açılıyor. İyi bir taşeron şirket gelip de mesela o anda şartlarınız iyi olabilir... ...ama ihale alıyor biliyorsunuz taşeron şirketler. İki Hı -hı. üç sene sonra... Yani kötü, iyi polis gidip de kötü polis gelirse, iyi taşeron şirket gelip kötüsü gelirse bu şeyin e, iyi şartların veya hak devirlerinin, kıdem tazminatlarının devrinin bir garantisi yok. Yani o kapı açılırsa, taşeronlaşma kapısı açılırsa e, bunun e, yarın bir gün dengeler değiştiği zaman nereye gideceği belli değildi. Bir de hani bu insanlar hani 340 arkadaşımız derken gerçekten retorik bir böyle şey dili, yardımsever bir dil kullanmıyorum. Çünkü ben 7 senedir birlikte çalışıyorum. <gülüyor> Bilginin bu kent üniversitesi olma sakin. Yani bir özür üniversite olarak şehrin içinde olan nadir üniversitelerden biri. Evet. Çok avantajlı yerlerden. Tam merkezin hı hı. çeperinde Dolapdere, Kuştepe, Eyüp ve burada çalışan bizim temizlikten, güvenlikten arkadaşların çoğu böyle ilk, çok uzun zamandır çalışıyorlar. Yani güvenceli çalışıyorlar ve Kuştepe'de oturan arkadaş çoktur. Yani hani hı hı. o mahallenin halkıyla ...beraber yapılmış bir şey. Yani bu hem anlamlı sosyal sorumluluk açısından... ...hem de çok mantıklı tabii. Yani mahallenin içerisinde siz oraya bir özel üniversite... ...vakıf üniversitesi koyduğunuzda... ...mahallenin insanıyla koruduğunuz ve temizliğini yaptığınız zaman... ...bir integrasyon sağlıyorsunuz. Evet. Burada spesifik bir örnek vereyim. Hı -hı. Ben kendim Bilgi Üniversitesi mezunuyum. Onu o, söyleyeyim her şeyden önce. Doğru. Aynı zamanda Kuştepeliyim ben. Aa. Evet 14 yaşıma kadar da Kuştepe'de yaşadım. Onda evet onda söyleyeyim. Yani nadir ve... Kuştepe'de yaşayıp okuyan öğrencilerden sonra. Sonrasında üniversite yıllarımda Kuştepe'de oturmuyordum artık ama üniversitenin Kuştepe'de yarattığı değişimi birinci elden gözlemleme fırsatı buldum. Hı -hı. Yani o bilginin o şehir üniversitesi olarak e, misyonunda da tanık Evet. Olabildim. O bakımdan da çok ilginç bir deneyimdi. Yani. Evet. O zaman aslında bir vakıf üniversitesi olarak ormanın içine gizlenmek yerine şehrin <gülüyor> ortasına kurulmak belki de bu ilk girişim içinde Evet çok e, önemli. temel bir etmen oluşuyor. Peki çok Türkiye'de çok ilk olan bu girişim dünyada ilk değil sanırım. Ee, yani değil parça parça zaten şu anda toparlayıp bir bütün haline getirdiğimiz deneyimler var. Şimdi o aşamaya o kurucu aşamaya geldik. Ee, ben bir kere Türkiye'den bir örnek vereyim. Evet, Dev Sağlık evet. İş Sendikası bu konuda çok öncü bir rol oynuyor. Sağlık sektöründe e, örgütleniyor. Balcalı Hastanesinde işte temizlik işçileri, e, işte röntgen, radyoloji işçileri ve profesör üniversite hastanesinde profesörler ortak bir örgütlenme içinler şu anda. Hatta bizden çok daha zor bir şey yaptılar. Yani biz o kadar ilk milik birazcık bilgi deyip ilkisi sunuyordu. Biz de o söylemden devam edelim diye gittik ama onların yaptığı daha zor bir şeydi. 1200 tane daha önce Taşronda çalışan işçilerin esasında sağlık emekçisi olduğunu tescil ettirip ana kadroya geri aldırtılar Yani hı hı. bizim yaşanmaması için bir imza kampanyasıyla tepki koyduğumuz süreci yaşadıktan sonra geri aldırtılar Bu hani Türkiye'de iş kanunun uygulatılması açısından çok büyük bir kazanım ve... Büyük bir iş. Evet. evet. Biz de onu evet. takip ediyoruz o deneyimi Aslında tabii. belki de bizim bu programı AB ile ilgili bir program yapıyoruz biz. Bu kapsamda belki özellikle öne çıkartmamız gerekir. Yani Türkiye'de e, işte sosyal haklar alanında uyum için e, AB'den bir baskı var deniyor. Evet. Ama aynı zamanda Türkiye'de alttan da bir baskı var. Yani e, talepler dile getirilmeye başlandı son yıllarda. Bazı kazanımlar sağlanılıyor. işte sizin e, senin verdiğin örnekte görüldüğü gibi. E, belki de asıl zaten değişimi sağlayacak olan bu taleplerdir. Çok evet. yani, yani çok aksı. İçini dolduracak olan mesele bu. Yoksa ben Tuzla ile ilgili çalışırken iş kanunu hep bize 4357 işte hani sendikaların kölelik yasası falan diye sloganlaştırdığı bir şey gerçekten çalıştığım zaman özellikle alt işverenlikle ilgili işte istihdam büroları ile ilgili Mesela Alman ve Fransız iş hukukundan çok daha ileri hükümler, çok daha serten, yani işi çiğ koruyor hükümler içerdiğini görüştü. Mesela içinin doldurulması bu ancak tabandan ve hani muhataplarının bir tepkisi ve bir araya gelmesiyle oluyor. Yoksa hani kanunlar kötü, köylülük yasası değil. Biz o yasaların içini doldurmayı ancak sosyal hareketlerle becerebiliyoruz. Evet. Yani bu bir şimdi tarihçi, şey küçük ve güdük kalmış tarihçi kimliğime geri dönersen Esa, bu esasında hep de böyle olmuş bir şey. Yani alttan bir... E, hareketlenme olmadan o eskiden olan kanalların içi doldurulmamış. Yani Hı -hı. esasında bilgi deneyimi de bir böyle bir konjonktürde tabi yer ediyor. Ee, bir dalgalanmaların olduğu bir dönemde yerini buluyor diye düşünüyorum ben de. E, tabi geneli de yaymamız mümkün aslında bu örneği belki de e, tüm bu Türkiye'deki dönüşüm e, işte AB'nin uzun yıllar çapa hizmeti gördüğü işte süreçte e, alttan hareketlenmelerin spesifik olarak işte bu gibi örneklerde ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber bu şekilde vücut bulacak belki. Bu şekilde hakikaten ilerlemesi sağlanabilecek diye düşünüyorum. Evet aslında çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok edeyim. güzel bir Yardım program için. oldu. Çok Umarım sana. tekrar bunun devamını yaparız. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayal tacirleri Pour Pour Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel